Açık Radyo 25. Yılında Evet özel yayına başladık Açık Radyo'da 25. yayın yılı başladı ekiple beraberiz hoş geldiniz Merhaba Merhaba Merhaba Merhaba Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Didem Gençtürk Deniz Koloğlu Ömer Şahin İlk sen Mavi Tuna. Memnun oldum <gülüyor> <Sizde öyle>. <gülüyor> <gülüyor> Uzun bir süredir Burada çalışıyorsunuz galiba. Uzun Caz. süredir görüşmüyorduk. <gülüyor> Uzun süredir. Ben en yeniyim, Hoş geldiniz içinizden. Galiba en yeni. en yeni sensin evet. 15 sene oldu benim. Benim 16. Saymıyalım şimdi. Ben sessiz kalacağım. Durum biraz karışık çünkü. Hatta bu konuya hiç girmeyelim. En eski ben miyim bu durumda? En gençsizsiniz bence. Ateş her zaman. <gülüyor> Kravat takacaktım ama işte olmadı. <gülüyor> Hakikaten. Hazırlamıştım ceketim de burada ama canım sıkıldı. Sonra itiraz mı? Canım sıkıldı. Evet. Kravatlık filan bir durum olamaz dedim. Yani dünyada bu kadar kepazilik olurken... Çıkarıyorum kravatı. Çıkardım attım. Tek iyi şey Açık Radyo'nun 25. yaşına girmesi. Evet. Ve mücadeleye devam etmesi... Evet, yani 25. yayın yılı başladı ve şöyle bir metnimiz de var. İsterseniz kısaca okuyalım onu da. 4 Kısım 2019'da başlayan 50. yayın dönemimizde 212 programcı dostumuzla birlikte sizlere 145 ayrı program sunuyoruz her hafta. Ve çeyrek yüzyılda böyle geride bırakıyoruz. Bugün ilk gün önümüze uzanan uzun önümüzde uzanan uzun yıllar boyunca temel dayanağımızda tabii ki dinleyicilerimizle onlarla ve sizlerle diyelim her an yoğun temas içinde olmayı birlikte bir muhabbet ortamı içinde müşterek yaşamı sürdürmeyi ve yeryüzünde bu harikulade hayatın haklarını birlikte savunmayı amaçlıyoruz demiştik. Her zaman söylediğimiz gibi dinleyicisiyle açık radyo bu vesileyle de hatırlatalım ki bağımsız bir yayın organı. Hiçbir çıkar ve sermaye grubuna bağlı değil. Özellikle de bu son günlerde konuştuğumuz hem iklim hem de Suriye ve diğer mültecilere yol açan savaşlar dolayısıyla şirketlerin nasıl anormal karlar elde ettiğini düşününce şirketler konusunda çok dikkatli olmak gerekiyor şirket kapitalizmi konusunda ve yani hiçbir sermaye grubuna da bağlı değil. Tabi devlete de çoğulcu demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler dışında da hiçbir ideolojiye bağlı değiliz. Dolayısıyla bağımsız olduğumuzu düşünüyoruz. Açık Radyo dinleyicilerinin de hem maddi 16 yıldır devam eden dinleyici destek projesi. Dinleyici destek projesi ve fikri katkıları da her zaman buna belki şeyi de eklememiz gerekiyor. Yalnız fikri değil düşünsel şey de duygusal da Tabii. katkıları her an geliyor. Bugün gene bir yanlış önemli bir yanlışımızı düzelti verdiler. Bir dinleyicimizin şeyiyle hemen teşekkür ettik. Hep yanımızdalar mi? yani. Yanımızdalar. Eşit de. Evet yani. Şöyle demiştik işte topluluk radyoculuğu, community radio diye adlandırılan o zorlu, tuhaf ve ilginç mecranın ve maceranın da dünya çapında bir örneğini teşkil ediyor Açık Radyo. Bugüne kadar saydık 1258 kişi olmuş. Yüzlerce farklı başlık ve tema üzerinde toplam 1142 program yapmış. 10 yıla yakın bir zamandır yayında olan podcast kanallarımızda da 12.000'den fazla başlık sunmuş vaziyetteyiz. Unutmadan da 50. yayın döneminde 53 programcımız podcast kanallarımızda dinleyicisini bekliyor. 53 program, 105 programcı. E, e, 105 pardon. Evet programımız herhalde radyomuz dünyada eşine ender rastlanan bir fenomen olarak kabul edilebilir. İşte bunun içinde diyoruz ki açıklar diyor çeyrek yüzyıldır var olan bir toplumsal vicdan ...serüveni ve devam ediyor. Evet ne diyoruz? Ne yapıyoruz? Evet 25 yıl demek aslında büyük bir arşiv demek. Bize bunda bir kere daha hatırlattı ve biz de dinleyicimize e, açık Radyo'nun birikiminin ne menem olduğunu anlatmak için Büyük bir işin altına girdik desek Yalan olur o kadar büyük bir işin altına girmeye Maalesef akl aklımızın sınırları yetmiyor Ama en azından 25. yıl temasıyla bir ve daldık Deniz Koloğlu'nda büyük evet, Madencilerden biri de benim <gülüyor> e, Şöyle bir 11 yıl uzaktan seviyordum Açık Radyo'yu Başka işlere koştum geldim Çok güzel bir ısınma fırsatı oldu Nerede kalmıştık diyerekten e, bugüne özel 25 ses seçtik ilk senin dediği gibi özetlemek mümkün değil bizim altından kalkabilmemiz de mümkün, mümkün değil. değil mesela Ömer Madrid, o yüzden sıkıştırıyoruz köşelerde <gülüyor> ya da o bizi sıkıştırıyor şunu ne dedim bu da vardı bu da vardı biz hatırlıyoruz ekliyoruz bir kolektif bilinçle umarız e, size o toplu özeti sunabileceğiz ama bugün bir kısmı, bugün sadece. Bir kısmı. Evet. yani 25 yaşına girerken 25 ses seçtik çeşitli dönemlerden bu 25-24 yıldan uzun bir süre içinde bizim stüdyolarımıza konuk olan telefonla olsun ya da buralara gelip seslerini veren pek çok insandan ...acayip güzel seslerimiz vardı... ...hatta bir tanesini şimdi çalabiliriz herhalde... ...arkeolojik bir kazı da çıkartıyor... <gülüyor> ...evet <gülüyor> bir te tesadüf eseri... ...ulaştığım bir ses bu... ...bu arada yıl boyunca da... ...birçok bir farklı sesi... ...bu seslere ekleyeceğimizi de söylememiz lazım... Ee, ...kazımaya devam ediyoruz arşivi... ...çünkü arşiv çok zengin... 25 yılda... ...binlerce insan bu stüdyodan geçmiş ve bu seslerin hepsini bu yıl boyunca sizlere taşımaya devam edeceğiz. Bir tesadüf eseri, bir mail sonucu, başka bir kaydı ararken yasladığım bir Hrant Dink sesine kulak vereceğiz şimdi. Açık radyo benim için belki bir cümle şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin yozlaşmış entelektüel performansının bence... Kendini koruyabilmiş, kendini estetize edebilmiş, kendini bir köşesine yoğunlaştırabilmiş yegane sığınağıdır diyebilirim. Yegane savunma alanıdır diyebilirim. Öyle düşünüyorum başından beri koymuş olduğu programlarla, ülkelerle ve o kitlesiyle, kucakladığı kitlesiyle, konuklarıyla, müziğiyle, kültürüyle, her şeyle yani... ...sıradanlığın değil... ...sıradışılığın ama aynı zamanda da... ...olağanlığın olması gerekenin... E, ...tek yapılabildiği yer gibi gözüküyor... ...benim... ...görebildiğim kadarıyla. Evet yani... Dink katılamamış... ...ilk dinleyici destek... ...programına sadece... ...telefonla katılmış... ...olağanüstü şeyler söylüyor... ...yani bütün hayat boyu uğraştığımız... ...bir şey yani şahsen ben kuvvetle meraklı olduğum etik estetik bütünlüğü diye bir şey var. Hayatta hatta bunu Oruç araba arkadaşımıza da söylemiştim bu konuda da. E, felsefe programlarında değinir misin diye hop çüş diye kendime özgü <gülüyor> üst beni, beni reddetme. O kolay altından kalkılabilecek bir iş değil anlamında ama Hrant çok net, özlü bir şekilde söylüyor. Aynı zamanda kendini estetize de edebilmeyi başarabilmiş bir sığınaktır diyor ki. Evet. Yani daha değerli bir sözde zor yani. Onun için de ona bir günaydın daha diyoruz bu şekilde. Günaydın. Mart 2004'tendi bu arada bu kayıt onu da söyleyelim. Evet, evet Mart 2004'ten. İlk dinleyici yani... destek projesi özel yayına tek gün yapılmıştı. O gün telefonla bağladığına binmişti aslında stüdyoya gelmek istiyormuş. Bu kaydın tamamında bunu anlatıyor aslında. O günden bir kayıt bu. Biz de tesadüf eseri bulduk. Evet, yani koymuş olduğu programlarla, ilkelerle ve kitlesiyle, konuklarıyla, müziğiyle, kültürüyle. Her şeyiyle diyor sıradanlığın değil sıra dışılığın ama aynı zamanda olağanlığın olması gerekenin tek yapılabildiği yer gibi gözüküyor benim görebildiğim kadarıyla. Değil. Oraya Müthiş. bir de demokrasi ekleyelim mi? İlk sen hatırlattı da Tilbe Sara'nın 2007'de destek yayınına geldiğinde ifadesiyle burada da şöyle özetlemiştik. Açık Hı. Radyo'da demokratik olma çabamı perçiniyor. Ben meyalen aktarıyorum. Böyle bir ifadesi olmuştu. Ona kulak verelim mi? Beğendim. Ne dersiniz? Tam tamam. zamanı. Tam ben tamam. Açık Radyo dinlemeye başladığımdan ve zannediyorum ilk dinleyenlerden biriydim. Demokrat olma çabı mı arttırıyorum yani olmadığımın farkındayım ama o, yo yo öyle bu çünkü öğrenile insan çok zor öğreniyor bunu evet, ama... e, aklımla bunu becermeye çalışıyorum ama henüz içselleştirdiğimi sanmıyorum yani hayatımın her alanında bunu becerebildiğimi sanmıyorum burası bana hep onu hatırlatıyor burada bir böyle pusula gibi bir yer var. Herkesle her programcıyla ya da her dinlediğimle aynı fikirde olmayabilirim hiç önemli değil ama birlikte harika bir koro oluşuyor. Ve hem bilgilenmek hem keyif almak hem paylaşmak ve belki de o sofra imgesi beni çok çeken bir şey. Tek çocuktum ve hep hayalim büyük bir ailemin olmasıydı. İşte belki de o yüzden i̇şte. ve demokratikleşmenin de gerçekten orada başladığına inanıyorum. ve Çünkü içine doğduğumuz ortamda öğrenilebilen bir şey bu. Bu davranışı içselleştirmek. Hani burasını da kocaman... Kalabalık, Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı ve sert tartışmalar olsa bile hani o aile bağlarının kopmadığı bir ortam olarak müthiş hoşuma gidiyor. Parçası olabilmek, dinleyicisi Harika. olabilmek çok hoşuma gidiyor. Evet 2007 yılından bir dinleyici destek kaydıydı bu. Tilbe Saran o sene e, dinleyici destek sunucularından da aslında kendi için Açık Radyo'yu anlattı. Evet Tilbe Sarı'nın annesi de şimdi müteveffa ama olağanüstü bir destekçi ve dinleyiciydi ta başından beri de onu da burada analım istedim ona da bir günaydın diyelim. Ben yani insan çok zor öğreniyor diyor içselleştirmesi de zor ama burası bana hep onu hatırlatıyor burada demokrat olma çabamı artırıyorum demişti yani çok içine doğduğumuz ortamda öğrenilebilen bir şey bu davranışı içselleştirmek diyor yani burada her kafadan ayrı bir sesin çıktığı demesi de çok hoş doğrusu sert tartışmalar olsa bile ne tartışması yok, böyle. yok canım <gülüyor> o hani o aile bağlarının kopmadığı bir ortam olarak müthiş hoşuma gidiyor parçası olabilmek dinleyicisi olabilmek çok hoşuma gidiyor demişti tilbeye de buradan bir günaydın diyelim bu bir başka günaydın da Kenan Işık Olsun çünkü o da Şimdi şu anda içinde bulunduğumuz Son derece tahrip edici Yıkıcı Bölünmüş bir ortam var Türlü pumpasının döndüğü işte Ahmet Altın'ın da yeniden, e, Dünya tarihinde Görülmüş ender hatta hiç görülmemiş Diyebileceğim bir Hukuk kepazeliği sonucunda Medyaya verilip de Kendisine ve avukatına haber verilmeden tekrar gözaltına alınması ve hukuka tamamen aykırı olarak gibi olayların olduğu işte Canan Kaftancıoğlu'na da hukuk korumalarının e, ani bir toplantıda e, tehditlerin ayuka çıktığı bir ortamda çıkarıldığı korumalar, korumaktan vazgeçildiği tehditleri açık hale getirildiği bir ortamda işte çeşitli intiharlar ve cinayetlerinde kol gezdiği Cinayet şüphelerinin bir ortamda yeni işte kayyımların atandığı yeni Gürt Partisi'nden bir sürü insanın da yeniden hapsaltıldığı bir ortamda bir çürümüşlük var. Onu da Kenan Işık dile getiriyor 2014'te değil mi? Evet. Onu dinleyelim. Çürümüş bir şeyler var Danimarka'da der. Mars'ı ...Makbet de öyle söyler, kokuşmuştur. Evet. Yani bu kokuşmuşluğun içinden... ...nasıl çıkacağız? Yani hamletin... ...çok temel meselesi bu. Bu kokuşmuşluğun ortalığı sardığı... ...bir zamanda der... ...iyiliğin af dilemesi gerekir... ...kötülerden. Evet önünde... ...iyilerek sana iyilik etmeme... ...izin ver demesi gerekir. Yani iyiliğin af dilemesi... ...gerekir kötülerden. Çünkü kötüler... ...kötülük yapacaktır zaten. Kötülerin... ...yapacağı kötülüğün dehşetinden... ...masumları korumak için iyilik özür dileyip affedip sana iyilik etmeme izin var. Ya bu cümlenin büyüklüğüne bakar mısın? Ya bugün çok ihtiyacımız olan bir cümle bu bana sorarsan. Değerli dostumuz Kenan Işık da hasta maalesef. Ona da bir Hı. günaydın diyoruz. <gülüyor> Bizi duyuyordur. Bizi duyuyordur. <gülüyor> Berini aşağıda bir, bir günaydın değil eşine büyük bir şeyle zorluklarla bakıyor. Hasta Kenanlışa ama çok önemli şeyler söylemiş yani hakikaten kötüler kötülük yapacaktır zaten iyilik özür dileyip sana iyilik etmeme izin ver diyecek bunu da yani James Baldwin'de Amerika'da kendi bu çok küçük bir kitabında baş niteliğinde Fire. Fire Next Time'da gelecek sefere ateş dediği kitapta da e, affetmek zorundayız beyazları diyor beyaz kitleyi e, Shakespeare'de aynen öyle diyor sana iyilik etmeme izin ver bugün çok ihtiyacımız olan bir gün giderek daha çok ihtiyacımız olan bir cümle bu evet böyle bir şeyin içindeyiz yani Oradan ne neyle devam edelim geçelim? mi kayıtlarına? Evet o kadar e, uzun Chris Hacısın bir, bir ifadesi ki. olmuştu. 2014'ün Ekiminde evet. hükmeden güçlerle radikal bir yüzleşme şart diyordu bir ona yaptığımız mülakatta. New York'ta iklim e, toplantıları sırasında toplantıda değil de iklim için ayağa kalktığımız bir dönemde New York'ta 2014'te bir kilisede kendisi de aynı zamanda presbiteryen rahip çünkü Harvard'da teolojiyi birincilikle bitirmiş ama gidip New York Times'da 20 seneye yakın dünyanın bütün savaşlarını takip etmiş akıl almaz da bir kitapta çıkartmış olan bir insan ben dünyanın savaş beni kırdı mahvetti diyor ayrıca. Evet bunlar diyor uz, uz görüşüle söyledikleri kısaca kulak verelim mi? Evet verelim sistemin daha iyi yanına yaranmaya çalışmak, sistemin kendi içinde reform yapacağına güvenmek sahtelik olur. Bence Obama yönetimi görünüşte aydın bir liberalin bir şekilde konuşup başka bir şekilde davranabileceğini çok açık bir örneğini verdi. Bunun nedeni de para, şirket parası, fosil yakıt sanayinden akan para ki Demokrat Parti tıpkı Cumhuriyetçiler gibi bu paraya canla başla yaranıyor. Yani bence sistemde bir çeşit dönüş var. Bunu Türkiye'de dahil başka ülkelerde de gördük çünkü sistem aynı. Ve bence gittikçe daha çok insan artık şunu anlamaya başlıyor. Bu hükmeden güçlerle radikal bir yüzleşmeye girişmezsek onlar insan türünün yok olmasını ayrıca insan türünün hayatta kalmasını sağlayan ekosistemin hemen tamamının da ölümünü ciddi bir şekilde hesaba katmak zorunda kalacağımız bir duruma bizi fiilen sürükleyecekler. Evet yazar. Düşünür Chris Hedges'le 2014'te yaptığımız bir mülakattandı bu da. Chris Hedges daha bu hafta yazdığı yeni yazısında da Truth League'de de şöyle diyordu. Yani bir kere oligarklar iktidarı ele geçirdi mi gücü bütün dış kontrolleri söküp atmaya kalkarlar. Yani yozlaşmış bir ekonomiyi, çürümüş bir ekonomiyi ve sonunda da çürümüş bir devleti e, dağıtır ve onun arkasından da tiranlık ve zulüm gelir diyor. Ve bu zengin kesimin, seçkinlerin e, iğrenç karakteristikleri, özellikleri arasında da bunları gizleyen, gözlerden gizleyen ve bizim gibi saf görmemesini sağlayanlar da bir avukatlar ordusu reklamcılar ordusu e, tamamen onlara uygun bir basın ve medya onların uşaklığını yapan işte iyi e, a, a, adab erkeğine uygun davranışlar ve bir de incir yaprağı yardım yardımseverlik şuna buna yardım etmeden oluşur Bunların isimlerini de şu, Amerika için sayıyor. Jeff Bezos, Jamie Dimon. Jamie Dimon'ın alçaklığının hesabı yok. Bill Gates, Jimmy Wales, Peter Thiel, John McKay ve geçen vefat eden Steve Jobs ve David Koch. Onları da çok ne kadar kamusal imajlarını paketleyip sunarlarsa... Ekonomik ve sosyal modelleri de cilalarlarsa da aslında yeni bir e, emekçi sınıflar için yeni bir e, serflik, yeni bir kölelik getirirler. Ve bir toplum oligark sınıfının, zenginler sınıfının ve güçler sınıfının ölümcül pençesine düştü mü sonuç daima katastroftur, felakettir diye de uyarıyor. Tek yol başkaldırmak bununla diyor. Biz ne diyorduk? Şirketlerden bağımsızlık diyorduk 25. yıl. Ee, ...arşiv kayıtlarımızda devam edeceğiz. Bugün 13 Kasım 2019 gün boyunca da sunmaya sürdüreceğiz size açıklarlı yani nadir kayıtlarını. Bu arada tabii geri kalan 25 yıldan ve işte bugün ne kadar iyi bir iş yaptığımızdan da ibaret değil hakkımızdakiler. Biz ikinci 25 yıla ilişkinde bazı umutlar e, taşıyoruz. Krisacısın olsun işte. Başka düşünürlerin ya da işte e, Kamusal fikirlerin Gösterdiği yöntemler de aklımızda Onları da takip ederek e, Bir dizi fikrimiz var Belki onları da birazdan konuşuruz Ama kısa bir araya gidelim e, Bu e, 25. yıla Girerken duyduğunuz bir özel Şey var bizim ses logosu Dediğimiz e, bir ...yeni eser var aslında... ...o Siyar eseri ortaya çıkaranları da... ...belki teşekkür etmek iyi olur... ...birazdan dinleyeceğiz çünkü... ...Omer Şahin hiç konuşmadı... ...birisi aramızda evet... evet. <gülüyor> Bir ...konuşun siz söyleyebilirsin ya da ben okuyayım... Ee... Bu bir açık radyo yapımıdır. Yayın ve prodüksiyon ekibi olarak. He, herkesi sayayım ben. Sonra en son... Bölümde tamam. O zaman sadece... E Sound logomuza bakalım. Sound logo. Ses logosu. Tamam. 25. yıl özel spotunu altyapı The Poet, Barış Demirel ve Ömer Şahin olarak yaptık. Kendinize yani sağlık. <gülüyor> yani ben... <gülüyor> Seslendirme de e Melisa Önel ve Göksen'in Göksel bize destek olduğu... Herkese teşekkür ediyoruz. Güzel bir iş çıktı. Bizce de öyle. öyle. Dünce de öyle. Yani teşekkür Sabah ediyoruz. aslında beşte bitti. <gülüyor> e, tam olarak. Ömer sekizde buradaydı. E, evet, <gülüyor> 8'de o yüzden konuşup Ömer ve çok üstüne gitmezseniz. iki saat kadar uyudu çünkü. Belki bir mi? Kısmıyız siz bizden bakalım. bir dilek dileyin iki Ömer'in arasında kaldınız. Hayır siz kaldınız. <gülüyor> Yok. Hayır sen şaşırdın Çünkü değil, yan yana şaşırdın. oturuyorsunuz Kalamıyoruz arada e, Uzman da bir <gülüyor> yanımla yer değiştirir Yer değiştirirsek bu işi çözeceğiz tamam, Hadi girelim yani sonra geri döneriz Araya girelim Açık Radyo 25. yılında Radyo çeyrek yüzyıldır dinleyicilerinin can yoldaşı olmanın peşinde. Tekrar bu arada bir aradayız. Bu arada bir arada ve açık radyonun 25. yılının başlamasında. Yani bir programcı ordusu. Haftanın her günü de burada zaten konuklarıyla beraber yüzlerce kişi gelip gidiyor buradan ve telefonlarla da olsa. Yani çok aslında iftar edilecek bir durum içinde e, olduğumuz ortasındayız. Bu arada hepimiz de programcıyız. Değil mi? Şu evet, anda bu. Yani. Evet. <gülüyor> yani ikimiz eski programcıyız ama Denizle. <gülüyor> eski. Ben de eski programcıyım. <gülüyor> Siz devam ediyorsunuz. Biz de <gülüyor> ara verdiniz siz tekrar yapacağınıza ben eminim kendim. Söz veriyorsun yani. Rakon <gülüyor> <gülüyor> <Rock> rak. <rock. gülüyor> evet sürekli şenlik aslında açık radyo'nun tanık içinde ortamım. İşte bu muhabbetin artışı diye hedeflediğimiz bir durum da var. Evet. 25 yıl 25. yıldan itibaren e zaten muhabbet var o yok değil tabi de. İyi, Temasın daha... artışı diyelim aslında evet. tam evet. olarak yani 25. yıl için ben küçük bir girizgah yapayım çeşitli etkinlikler de planlıyoruz bunu da şimdiden duyuralım hazır doğum günümüz ee, ve sahaya çıkacağız sahaya çıkacağız ve dinleyicimizle temas etmeyi umuyoruz bu bir yıl içinde. Evet ve temas... devamında bir dakika <gülüyor> <gülüyor> bir yılla kurtulamazsın. <gülüyor> Tabi yani bu temas meselesi ve muhabbet kelimelerinin geçmesinde çok önemli bir nokta var. Çünkü mesela çok yakından takip etmeye çalıştığımız George Monbiot da bağımsız gazeteci ve aktivist. Geçenlerde TEDx konuşmasında şeyi anlattı. Yani birleşmenin bir yere bu korkunç habis güçleri alt edebilmenin tek yolu altruistlik yani bir diğer birbirinin kendini ötekinin yerine koyabilmek işte Ubuntu diye mesela ifade ettiğimiz Ömer'in de bize hatırlattığı gibi son dinleyici destek projelerinden birinde yaptığımız yani kendini başkasının yerine koyabilmek gibi empati duygusu altruizm diyerkamlık kamlı. duygusu Şöyle diyor Mambio, biz aslında yergamlar topluluğuyuz ama bir avuç psikopat tarafından yönetiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yabana yani, atılır bir ifade değil, haklı değil? mi? Yani ancak sevgiyle buluşarak çıkabiliriz on bu psikopatlardan kurtulabiliriz diye daha yeni yani birkaç bir ay önce filan yaptığı bir. Konuşmada dinledim ve ha budur filan dedim. Ya aslında şeyi de söylemek istiyorum. Yani temas burada önemli. Biz zaten yani dinleyiciyle hep temas, temas halindeydik. Neden? Ee, zaten bizim radyonun içinde program yapanlar aslında dinleyiciler. Evet. Yani bizimle birlikte olanlar, bu yolda gidenler. Ee, geride kalan insanlar da Bizde dışarıdan işte sabah olduğu gibi herhangi bir şeyi, bilgiyi ulaştırmak için hemen bize ulaşan insanlar var. Onlar da aslında birer programcık Aslında o yüzden hep birlikte açık evet, radyo birlikte. Birlikte. O yüzden temas aslında bu yıl teması vurguluyoruz ama yani 25 yılın içinde hep bizimle olan bir şey. Ve onu ileriki dönem yani ileriki 25 yıl içinde aslında evet. düşünerek biraz... Ee, gene benden çıktı tabii. O şey. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Yani bu son derece önemli. Evet, bir dediğiniz konu. gibi e, temasla bence zaten bütün her şeyi yıkacağız. Yani e, iyiliğe ulaşmanın tek yolu aslında birbirine temas etmek. Evet, yani kucaklaşmadan bu iş olamaz. Yani. olamaz. Evet, yani sonuçta psik psikopatlara maruz maruzsak. Bizim de psikopatlaştığımız manasına da geliyor bu yan yana gelmek aslında bunun bir tür antidotu. Ant Ant evet. evet Pan zehiri yani, yani i̇yilik ve iyilik diyelim. <gülüyor> Olur. Ubuntu. ubuntu. Biz siz. O Mahomed'in dünyanın en kısa şiirini de söylemiştik ya iki kelimeden oluşan şiir uy uyaklı. Mi, we, ben, biz demek. Evet, ee şimdi Noam Chomsky ile yaptığımız söyleşiye mi geçelim? Evet. O olabilir, evet. Bir önce, yani olabildiğince kayıt paylarsak iyi diye düşünüyoruz zaten bu bölümde. Chomsky, Noam Chomsky ile devam edelim o zaman. 2002 Örnek olarak Türkiye'yi ele alalım. Türkiye birçok açıdan batılı entelektüeller için bir esin kaynağı olmalıdır. Entelektüel sınıfın hatırı sayılır bir kesiminin, yazarların, sanatçıların, gazetecilerin ve başkalarının yalnızca özgürlük ve ifade özgürlüğü için mesela sesini yükseltmekle kalmayıp aynı zamanda bu konularda fiilen bir şey yaptıkları tek ülke Türkiye'dir bildiğim kadarıyla. Yani sürekli tehdit ve tehlikeler altında yapıyorlar bunu. Yaşar Kemal gibi birine nerede rastlayabilirsiniz ki? Dünya çapında üne sahip bir yazar, düşünce özgürlüğü için sesini yükseltmeye ve bunun bedelini ödemeye, acısına katlanmaya hazır. Batı'da böyle birini bulabilir misiniz? Ya da İsmail Beşikçi mesela. Bu adam 15-20 yıl hapiste yatma cezasını göze aldı ve buna katlandı. Kendi devletinin yaptığı zalimliklere karşı gerçekliği dile getirmek adına. Böyle birini Batı'da görebilir misiniz? Üstelik böyle insanların kocaman bir listesi var. Yazarlar, çizerler, gazeteciler, milletvekilleri, Leyla Zana gibi. Bu insanlar düşünce ve ifade özgürlüğü hakkında konuşmakla kalmıyorlar sadece. Devamlı olarak bir şeyler de yapıyorlar. Günden güne. Ve gerçek tehlikelerle yüz yüze geliyorlar. Batı kültüründe böyle bir şey yok. Bütün tarihinde olmadığı gibi Batı'nın günümüzde hiç yok. Evet 2002'de yapmış olduğumuz bir söyleşiydi çağın önde gelen e, dil bilimcisi ama aynı zamanda düşünür ve aktivistlerinden belki en büyüklerinden biri olan Noam Chomsky, batı dünyasında, batı kültüründe asla Türkiye'deki gibi bir yazar, çizer, gazeteci takımının ressam, heykeltıraş gibi bir takımın bedel ödemeye, yani ifade özgürlüğü için sadece ve düşünce özgürlüğü için bedel ödemeye ve bunun için de hapse girmeye, acılar çekmeye hazır olduğunu gösteren çok somut örneklerle her an karşı karşıyayız. Yani çeşitli örnekler de veriyor işte İsmail Beşikçi, Yaşar Kemal'i müteveffa, e, Leyla Zana'yı veriyor. Gerçekten de günümüz içinde hala çok geçerli bir durumdayız. Bugünkü yaşananların haberlerin biz bütün şey doğruladığı bir anda yaşıyoruz yani gecesi ya yani akşama doğru evinden tekrar 100 küsür gün yattıktan sonra bir yazarı dünyaca tanınmış bir yazarı. Yatmış olduğu hapise rağmen yeni atanmış bir hakimin kararıyla ve üst mahkeme kararına hiç hikse sayarak, sayarak tekrar gözaltına alınması gibi durumlar var Ahmet Altan da onlardan bir tanesi. Çomskinin bahsettiği. Evet. Peki burada o zaman Valery Manduy bağlanalım, arşive başvuralım. Ne evet. dersiniz? Bir Fransız yazar ama bizi çok yakından hisseden yıllarında da İstanbul'da geçilmiş. Bir başka İstanbul ziyaretinde ona bir mülakat yapmıştık Nisan 2019'da ona kulak veriyoruz şimdi. Ben çok mutluyum çünkü kitap İstanbul'a gelmemi sağladı. Kitap sayesinde davet edildim. Bu kitabı yazmamış olsaydım bugün burada İstanbul'un göbeğinde sizinle konuşuyor olmazdım. Benim için özellikle önemli olan ölen insanlar dışında hala yaşayanlar ve kendilerini ifade etmeye çalışanlar, cezaevinde olanlar, gerçekten sorunlarla karşılaşanlar. Onların sesi olmaya çalıştım. Kitabın böyle bir yankı bulması, bayağı, bayağı bayrağı devralmak gibi. Hepimiz, yani kimiz biz? Belki hepimiz hala Hrant Dinkiz. Ve bu Hrant Dink isminin ardında Pınar Selekler, Aslı Erdoğanlar, Osman Kavalalar var. Ve bugün kendilerini ifade etmekte güçlük çekiyorlar. Kitap onları da takip ediyor. Tevazuyla onların da sesi olmaya çalışıyor kitabın yaygınlaşmasıyla güzel olan işte bu oldu. Kitaplar tutuklanamıyor. Yazarlar tutuklansa da. Evet Valeri Mantov kitap kitap diye bahsettik. Kendi romanı e, Türkçe'de çeviriliyor. Le Sion, e, Agos kelimesinin Fransızca çevirisi. Valeri Mantov Charlie Hebdo'nun e, çalışanlarından birisi. O korkunç saldırının olduğu sırada. E, hatta o ekibin içinden birisi. IŞİD saldırısın Evet IŞİD evet. saldırısın ardından İslam devletini Rehabilite olmak için İstanbul'a geliyor ve burada iyileşmenin yolunu Agos'un hikayesini Hrant Dink öldürdükten sonra Türkiye'de oluşmuş o muazzam hareketi ve e, buluşmayı fark ettikten sonra kendine açtığı yolla e, beceriyordu. Onu da hatırlatmak e, istedim. Orada evet, da andı. Benim için kitabın böyle yankı bulması bayrağı devralmak gibi. Yani hepimiz biz onların sesi olmaya çalıştım hepimiz yani ikimiz biz hala Hrant Pınar Selekler, Aslı Erdoğanlar, Osman Kavala'lar var ve bugün kendilerini ifade etmekte güçlük çekiyorlar diyor. Evet buradan da Osman, Osman Kavala'ya Kavala geçiyoruz. 2012 yılında Dinleyici Destek Projesi özel yayınına katılmıştı. Dinleyicimiz, destekçimiz olarak şimdi ona kulak veriyoruz. Bu sayeden çok önemli. Yani alternatif kurumların, alternatif fonlamayla, fon kaynaklarıyla... Varlıklarını idame ettirebilmeleri işlevlerini görebilmeleri Tüm dünyada tabi çok önemli Türkiye için çok daha önemli Zira görüyoruz medyadaki durumu Tek kaynağa bağlı olan işletmelere bağlı olan Çeşitli ilişkilere Bağlı olan kuruluşlar Belirli bir süreden sonra Yayın çizgilerini değiştirmek durumunda Kalabiliyorlar bazı gazeteciler Ayrılıyor bazıları istediği gibi Konuşamıyor yazamıyor O bakımdan açık radyonun bu şekilde yaşıyor olması sadece açık radyo için değil, medya için de önemli bir örnektir diye düşünüyoruz. Evet, Osman Kavala da hem iş insanı hem de sivil haklar mücadelecisi çok uzun zamandan beri, o da çok uzun bir zamandan beri hapiste bulunduruluyor. Tek bir kanıt olmaksızın ama anlatıyor işte. 743 gündür tutuklu. Evet. İki yıl aşkın. Yirmi Noel'den önce davası görecek değil mi? Evet, yuralı üç, aralık mı? 23 üç adayım hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum. İki Bakayım yılı aşkın. Edin. Süredir içeride. <gülüyor> evet. Bu seçkileri yaparken, e, dediğim ya maden... Bu arada her madencilik kötü değil değil mi? <gülüyor> Bazı güzel madencilik. madencilikler de var. <gülüyor> <gülüyor> e, Çok az ama... <gülüyor> e, kolektif bir edimle e, yapıyoruz kesinlikle. Ama mesela ben e, kişisel olarak değil, radyonun bir ufak bireyi olarak... ...umudu da sürekli... Hmm, Hatırlatan e, seslere kulak verelim istedim. Çünkü gerçekten felaketlerle donanmış vaziyetteyiz. Ee, ve bunun evet, bir bebalik. arada olmak bizi hayatta tutan şeylerden bir par, bir biçimi. Ee, hatta e, mesela dinleyicimiz, e, destekçimiz, bir ev kadını Havva Hazer de şimdi dinleyeceğimiz sesini e, sesinden anlatacağı e, buradaki, ben çok konuşmayayım o anlatsın. Umut'la bitiriyor sözünü. Mart 2011. Açık Radyo'da bu destek projelerinde şimdi şenliğe dönüştü. E, maddelerini okuyordunuz siz. Biliyordum yani kitabın çıkacağını. Çok gözlerim yaşardı yani tabii kusura bakmayın ya, ağladım gerçekten. Kitabın çıktığı, kitap çıktığı için ağladım. Sonra kendimi görünce inanamadım yani. Ben yani hiçbir kitap terade bir ev kadınının iki kelimesi çıkmamıştır yani. Bir Ma de çok gerçekten çok ödekileştirilen bir gruptur ev kadını denilen evet. şey Türkiye'de. Yani ev kadını deyince herkesin aklına dünyadan bir habersiz. Tabii Hı. ki yani biz aslında çok önemli işler yapıyoruz. Bütün aileye bakıyoruz, besliyoruz, yıkıyoruz, baklıyoruz. Her işlerini yapıyoruz ama kendi aklımız da var yani. Elbette. Bir, yani o dört var arasında kendi dünyamızı da kuruyoruz. Bunlar Hı. da kolay değil yani bir sürü Elbiyeli. şeyle mücadele ediyoruz bizde eşlerimizle çocuklarımızla kendi özgürlüğümüz için bağımsızlığımız için ben de bağımsız bir birey olmak için çok uğraştım evde. Bizim destekçimiz hava hazere kulak verdik her sene. ...aslında son on yıldır her sene neredeyse... ...Havva Hazer'le açıyoruz... ...Dinleyici Destek Projesi özel yayının... Ya ...ben de onu diyecektim ...alışkanlığımız gibi. haline geldi... ...beş ay kadar erken aldık yayını... <gülüyor> ...esprisini yapacaktım tabii... <gülüyor> <gülüyor> ...muhtemelen mart Nisan gibi... ...yarınızda <gülüyor> olur yine... Evet, arar etle ve şeyi hiç unutmuyorum... ...Havva Hanım'ın söylediği bir şey vardı... ...laf arasında mikrofona yansıdığımı... ...bilmiyorum ama... ...yani torun torununa bakması isteniyor ailede çalışanlar filan var yeni doğan çocuğa tabi bakarım ama bir şartla diyor bilgisayarımı yenileyin diyor çünkü <gülüyor> radyo dinlemek için yani koca elinde oturduğu için Güzel podcast podcastla iyi bir pazarlık <gülüyor> ve geldiniz aldılar mı dedim tabi aldılar diyor öyle <gülüyor> bilmiyorum diyor. şu anda dinliyordur tahminim cavanım ona da bir günaydın günaydın şey diyelim evet oralara Evet şimdi yeni nesle geçelim o zaman evet. madem Umut dedik madem Havva torunundan da bahsettik Greta Thunberg Aralık 2018 yılında açık radyoda yayınlanmış mülakatından kısa bir bölüm Can you uh, tell us um, why did you start this action uh, this school strike and what was your main message Yes, I... Bu okul grevi eylemine neden başladığını anlatabilir misin diye soruyor açık radyo adına. MİT Şahin mesajı neydi? O da diyor ki bu eyleme başladım çünkü kimse hiçbir şey yapmıyordu. Varoluşsal bir krizle karşı karşıyaydık ama hiçbir şey olmuyordu. O zaman ben bir şeyler yapmak zorundayım diye düşündüm. Çünkü yapabileceğim şey neyse onu yapmak benim ahlaki sorumluluğum. Büyüdüğüm zaman geriye bakıp harekete geçmedim demek istemiyorum diyor. Evet Türkiye'ye verdiği en önemli mesajlardan biri bütün dünyaya verdiği İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in her zaman söylediği büyüklere karşı ahlaki sorumluluk mücadele etmek zorundayız diyor. Yani siz etmiyorsunuz, biz yapacağız. Bizim başımıza yıktınız bunu ve bizden kaçamazsınız. Gözlerimiz üstünde diyor Türkiye'ye verdiği mesajda buydu. Ümit, birazdan Ümit Şahin'in programına geçeceğiz. Ümit Şahin Lodge'da Lodge'da yapılan Polonya'daki iklim zirvesinde kendisini yakalamış ve bu küçük ama etkili mülakatı gerçekleştirmişti. O tarihlerde pek daha az taraftarı vardı. Şimdi dünyada 7 milyondan fazla 7 buçuk milyondan fazla insan sokaklarda Gretaire'de çoğunluğu, e, çoğunluğu çocuk ama büyüklerde katılmaya evet. başladı nihayet ve şimdi de çok günün en güzel haberini verdik bugün e, dünyanın bir ucundan öbür ucuna gitmişti ama yanlış yönde gitmişim dedi Şir'deki şey kapatılınca pinyara denen şey bütün gece kuşaklar adına durdurdu iklim zirvesini Yürüyüş şey olunca o da dönmek zorunda kaldı Ama uçağa da binmeyi tercih etmiyor Hiçbir zaman Dolayısıyla bugün Avustralyalı Bir grup Gencin Yatıyla yat değil de yer kendisiyle yine karbon düşü, Çok düşük olarak Bu sabah yola çıkacak Sanıyorum Avrupa'ya doğru İspanya'daki iklim zirvesine yetişmek Üzere yani böyle de bir şeyimiz Var takipteyiz yani Evet Açık Yeşil'in de ikinci cildi yayınlanmak üzere onu söyleyelim. Bir yandan yayıncılık faaliyetimiz de devam ediyor. Bu... Açık Radyo kitaplığı da evet, 25. Evet, yılda devam önemli. edecek. Çocuktan al haberi demiştik ve takipte kal. Bu arada bu sesleri çıkartırken tabii ki Açık Kitap ve 20. yılımızda çıkardığımız Açık Radyo konuşuyor kitabı da bizim için yol gösterici oldu. Onları da anmak istedim şimdi. Evet, başka pek çok şey yapacağız kitap yapacağız. çıkarmaktan başka 2020 bizim için kendi işlerimizi biraz karıştırdığımız bir zaman olacak madem işte ülkede kriz bile demek yesek o zaman biz kendi krizimizi niye çıkarmıyoruz diye de düşündük yani <gülüyor> hem de ne kriz çıkaracağız değil mi? Evet, evet. yani kendi ayağımıza sıkacağız <gülüyor> o kadar da değil o kadar da değil, değil evet, şey. yani şöyle söylemek lazım evet. işte Açık Radyo dinleyicisi Açık Radyo web sitesinden de Yeniliklere hazır olsun. Aynen web sistemimizin mecraasında yenilemeyi düşünüyoruz. Bu yolda adım attık. Etkinlikleri olarak da bir dizi konserler, işte sergiler. Mülakatlar. Ne güzel konuşuyorsun. Evet. Yani, <gülüyor> korkulu gözlerle bana bakıyor. Güvenin arkadaşlar. Başaracağız. Sergi, e e e e <gülüyor> evet. Sergilerden. Hepsi birde yapacağız. Hepsi birde yapacağız. Çok da zaman olmadığının Tarkipte farkındayız. Sevans etmeye devam edeceğiz. Ama bir yıl boyunca evet, yapacağız ve boyunca... süre gelen bir yıldan daha fazla diye demin beni uyarmış değilsen ben de seni uyarım hayır umut aşılıyor önce sonradan da niye öyle diyorsun <gülüyor> diyor <Niye mu>? emin misiniz <gülüyor> ben de bir, bir müdahalede bulunayım izninizle şey İstanbul. ikinci 25 yıldan sonra devam ettirem, ettirmeyebilirim ama yorulabilirsiniz doğru ikinci 25'e sözünü aldık evet, ama evet, bu tabii. yayında sanırım o kolay <gülüyor> Oo, iyiymiş <gülüyor> Evet, bu 25 umarız beklediğimiz gibi olur. Ee, ki bir 25 daha olur. Ee, bundan sonrasında da bitiriyoruz. Galiba yeni Selahattin 28'de Yok, bir de bir de Atlas'ımız işte. var. Onu da muhakkak Greta'nın üstüne. Onu da Atlas olduğunu vereyim <gülüyor> şimdi. Peki e, bir de bu Greta Thunberg hikayesi var. Duydun mu onu? Evet. Nereden? Ee, galiba 2 ayında ilk başta annem açık radyoda dinledi. Sonra gelip bana anlattı. E, Gerada Thunberg e, bildiğim kadarıyla 16 yaşında İsveçli bir kız. Hı hı. Aralık ayından beri grev yapıp yani cuma günleri okula gitmiyor. Onun yerine parlamentonun önünde oturuyor. Evet. Nereden duydun deyince de galiba Ekim ayıydı. Annem de ilk defa açık radyoda dinledi sonra da gelip bana anlattı. Diyor Greta Thunberg'in muadili sayabileceğimiz 11 yaşındaki Atlas Sarraf oldu da grevlerini ve eylemlerini Türkiye'nin de dört bir tarafında da dahil sürdürüyor. Şeyde Bebek Parkı'nda ilk büyük grevde şey yapmıştı. Ve başı çekiyordu zaten. Sonradan da Yoğurtçu Parkı'nda 25 Eylül mü? 25 Eylül'dü sanırım. De orada da herkese de o meşhur sloganı ...söyletti. Yani, ne istiyoruz? Ne istiyoruz? İklim adaleti. Ne zaman istiyoruz? Evet. Şimdi. Ee, bugün e, olabildiğince ses çalmaya çalıştık. Bu e, arşivlerden derlediğimiz gün içinde dinlemeye devam edeceksiniz. Ayrıca hafta boyunca ve yıl boyunca da devam edeceksiniz. Bunların hepsinde emeği geçenlerin isimlerini bir saymamız gerekiyor. Programı kapatırken en azından... Evet, e, sayalım. Bu bir açık radyo yapımıdır. Yayın ve prodüksiyon ekibi Barış Demirel, Didem Gençtürk, Deniz Koloğlu, İksen Mavi Tuna, Ömer Madra, Ömer Şahin ve Selahattin Çolak. Seslendirenler Deniz Koloğlu, Göksel'in Göksel, İksen Mavi Tuna ve Melisa Ünel. Açık Radyo 25. yıl özel spotu söylemiştik önce ama tekrar edelim. Altyapıyı da poet Barış Demirel. Ve Ömer Şahin yaptı seslendirmelerse Melisa Önel ve Göksel'in Göksel'de açık radyo 25. yıl logo uyarlaması için de evet. Turgut Yüksel'e buradan teşekkür Çok ediyoruz. Çok teşekkür ederiz aslında bu logoyu web sitemizde ve çeşitli sosyal medya mecralarında görebilirsiniz. Dün gece itibariyle. Evet. Her Başka, yerde. Yani. E, ayrıca ben bir duyuru daha yapmak istiyorum. Gün içinde programcılarımız kendi programlarında da çeşitli özel sürprizler hazırladılar. Dinlemeye devam edin. Çünkü programcılarımızın da bir 25. yıl kutlaması olacak. Gün içinde devam edecek. Evet bu arada benim bir sorum var. 13 Kime? Kasım <gülüyor> 1995'te yayın hayatına başlamış bir radyo. 13 Kasım 2019'da kaç yaşında olursa canım? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Radyo için savaş başladı. <gülüyor> <gülüyor> 24 ne? <gülüyor> 24 bitti. <gülüyor> 25'ten gün aldık 25'ten gün aldık bence böyle diyebiliriz. 30. Bu konuyu açıklar <gülüyor> çalışmak istedim. Pardon 50. Ben 50 yaşındayım. Evet, Siz ikinci yani. 25'i hemen bitirmek istiyorsunuz ama bizim şöyle bir niyetimiz yok. <gülüyor> Matematikçilerden bir... de özür dileriz. Hayır hocam. belki dinleyicilerimize sorabiliriz. E, Hashtag ile açık radyo kaç yaşında diyerek kendi yorumlarına iletebilirler. Çok memnun oluruz ama yorumlarını istedim. bu 25 istedim. yıl sürebilir bu tartışma. Mükemmel. Yani. Çok uzun sürecek bir tartışma. Sosyal medya dayanmaz. Yani. O kadar iyi yaşıyor bence. Yani açık radyo kaç yaşında Hoşça kalın. Ne istiyoruz? Ne zaman istiyoruz? Şimdi. Ne istiyoruz? Ne zaman istiyoruz? Şimdi. Ne istiyoruz? Ne zaman istiyoruz? Şimdi. Ne istiyoruz? Ne zaman istiyoruz? Şimdi. Kainatın tüm seslerine açıkla Açık Radyo, 25. yılında.